1113 numaralı konu, cennet ve cehenneme iman etmek hususunda sahabilerin söyledikleri, Hazreti Peygamber Ensar'a şöyle dediler, siz üzerinize düşenleri yerine getirdiniz, eğer isterseniz Hayber'deki paylarınızdan vazgeçiniz, bunun yerine muhacirlerle paylaşmakta olduğunuz Medine'deki bahçeleriniz yalnızca size ait olsun, Ensar da buna şöyle karşılık verdiler, sana biat ettiğimizde sen bizlere bazı görevler yüklemiş, bunun karşılığı olarak da cennet vadetmiştin, bu vadin hala devam etmekte ise biz bu teklifini kabul ediyoruz, Hazreti Peygamber de onlara, vadettiğim şeyler sizlere verilecektir, buyurdu.